Bismillahirrahmanirrahim. Çeşitli ibadetlerden ayrıldığından dolayı ölüme dayanamayanlar babı. 277 Saat Bin Mesut'tan. Ebu Derda şöyle buyurdu. Şu üç şey olmasaydı bir gün bile yaşamak istemezdim. Allah için şiddetli sıcakta susuzluk, gece ortasında secdede Ormanın iyisini seçer gibi sözün hayırlısını seçen bir topluluk ile oturup kalkmayın. 278 Bilal bin Saadır'dan ve Muzit'ten. Şiddetli bir sıcağın susuzluğu, orucu, kış günlerinin uzunluğu, aziz ve celil olan Allah'ın kitabıyla an kılınan gece namazının tadı olmasaydı haşerattan biri gibi bile olmama önem vermezdim 279 İbn-ül Luheya ukbeden bir kulda Allah için kendisiyle kavuşmayı istemesinden daha güzel bir özellik yoktur yine kulun Allah'a secde edip kapandığından daha yakın bir daha yakın olduğu bir zamanda yoktur Aynen Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin dediği gibi kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam diyor ki: "Ya Rabbi, bana ölümü sevdir." Eme diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir peygamber bana ölümü sevdir diyor. Demek ki bir peygamber bunu derse e bizim neler dememiz gerekiyor? Bunlar hep bize bazı şeylere işaret ediyor. Allah azze ve celle ölümü bize sevdirsin. 280 katâ deden. Amr bin Abdülkays ölüm döşeğinde ağlamaya başladı. Seni anlatan nedir diye soruldu. Amr Ölüme dayanamayacağımdan veya dünyaya hırs duyduğumdan dolayı ağlamıyorum. Ancak şiddetli sıcakların susuzluğuna ve kış gecelerinin ibadetine veda ettiğimi ağlıyorum cevabını verdi.